الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين الحمد لله القائل في محكم التنزيل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان والصلاة والسلام على سيد البشر نبينا محمد الصادق الوعد الأمين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 Hücün iman dersinin 166. dersindeyiz. İmanın da rükümlerindeydi. Orada da beşinci rükümdeyiz. Ahiret gününe iman. Ahiret gününe imanda da ne derslerindeydir? Küçük şerpler. Piyamat alametlerinin küçük şerpler. Orada da ne bölümündeydir? Zuhurül <gülüyor> fiten. Fitneler yayılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fitnelerden haber verdi. Benden sonra ümmetinde fitneler yayılır. Bunun üzerinde altı tane ders yaptık. Hatta yedi yaptı. Bugün sekizinci dersimiz. Buna biraz önem veriyoruz. Neden? Çünkü Resulullah adı üzerinde fitne demiş. Fitne nedir? Fitne şeytana olmaktır. Yani fitne şeytan gelir, dalalet yolunu sene sırat-ı müstakim diye takdim eder, sen de zannedersin sırat-ı müstakim dersin. Budur fitne. Değil fitne, kötü yola düştü. Fitne, zannedersin, iyi olmasın. Yani bir tane ise ehliyse, evet bu da fitneye uğramış ama fitne genelde dedin, musulmanı isabet edin. Musulmanı, isabet eder. Yani sen sırat müstakim üzerinde zannediyorsun halbuki şeytan seni kendi yoluna götür. İşte fitne budur arkadaşlar. Fitne çok tehlikeli bir şey. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine basa basa fitnenin bize haber vermiştir. Onda üzerinde biz duruyoruz. Bu fitneler öyle bir kısmı vehimdir. Yeda'l halime hayran, Akıl sahibi. sahibi hikmet sahibi Ortada kalır. Hayret eder hangi yol O kadar fitne nedir? Süslü gelir, giderken bütün kötülüğü keşf olur. Gelirken çok süslü gelir, ayırt edemez. Tam tersine edemez. Ama gittikten sonra fitnenin muhameti ortaya çıkar. Onun için fitne önemli olduğu için üzerine duruyoruz. İman dersleriyle de ta içten ilgilidir. Neden? Çünkü fitne insanın imanını götürür. Yen de imanını zedele, yen de imanının mahfilden. Fitne o kadar büyüktür ki ashab için fitneye Demeyin, ben ehli takviyem fitneye düşmem. Her çeşit fitneye marrazdır. Fitneye düşmemek Allah'ın gölgesinin altında onun rahmetinin altında ona hakiki kulluğu yapmak sadece seni kuruyor. Yoksa hiçbir şey kurmasın. Devamlı Allah'a sığınacağız. Ondan uzak durmayacağız. Ki fitneden bizi kurusun. Bir de korumanın yolları nedir? Fitneleri bilirim, içine düşme. Neden fitne her zaman nedir? Şeytanın. Allah subhanahu teala bize ne buyuruyor? Büyükü ey müminler, dikkat edin şeytanın adımları var. Uymayın o adımlara. وَلَا تَتَّبِعُ خُتُوَاتِ Şeytan. Şeytanın adımlarına uymayın. Ne demek adımlar? Yavaş yavaş sinsice gelir sana çaktırmadan sırat-ı müstakimden atlatır senin dalalet yoluna hiç farkına da varmaz. İşte fitne bu Onun için biz de okuruz bunu. Şeytanın yollarını ki fitneye düşmeyin. Bundan önce yedi tane Fitne açıkladık bir gün. Sekizinci fitne. Ümmette büyük fitnelerden birisi sekizinci fitne ona nedir? Fitneti قولi بخلق Kur'an Kur'an mahluktur diye fitnesi. Değil mi? Bunu anlamak için biraz Hatta bunun 3 bölümü var bu, bu dersin. Bu dersi iyi anlamak için 3'e böleceğim bunu. Birincisi, Ehl-i Sünnet Kur'an ile Kur ilgili itikadın edir. Kur'an ilgili. Kur'an'a nasıl Kur'an'a inanırız? İkincisi, tarihsel olarak fitneyi arz edeceğiz. üçüncüsü, pardon, üçüncüsü de fitnenin önünde duran imamı biraz anlatırsınız. Ki zihnimizde bu fitne kapsamlı otursun. Önce Kur'an mahluktur diye bu fitnedir. Alimler bunu fitne saydılar. Neden? Çünkü vahim ve büyük bir fitne. Bazen biz deriz ki Kur'an mahluktur Eski fırkalardan bir tane söylemiş sonra bu fırkalar yok olup gitmişler. Şu anda bunu niye canlandırırız, niye okuyoruz? Halbuki öyle değil. Bakın fırkalar gitmişselerde de pislikleri devam ediyor. Neden pislikler diyoruz? Çünkü bütün fırkalar el üstünde sünnet şeytanla oynuyor. Şeytanın şey. Her taşı kaldırsan altından şeytan çıkan her fırkanı araştırsa kaynağı şeytanın kuruluşu var. Şeytanın parmağı var. Yoktur bir şey şeytanın parmağı olması Onun için bu Kur'an mahluktur fitnesini şeytan ortaya atmıştır. Fırkalar muteziledir, cehniyedir vs. bütün fırkalar. Bu fırkalar biz bunları öğrenmek zorunda değiliz. Allah yarın bizi iktibar etmez. Kıyamet gününde sorguya çekmez. Mutezile neydir, inkadı sen bir dersini ya çalıştın mı sormaz bunları. Resulullah ashabı 4 imamın itikadı neydi, onu da amel ettin mi? Bunundan sorguya çeker. Ama insan dedik ki düşmanının planlarını bilmek için Mutezile'yi öğrenmesi nedir? Bazen zaruridir, bazen şarttır, bazen hiç öğrenmemek fazilettir. Yani ben atrafımda mutezile yokysa, fikirde yokysa, bir akıntıdaysan, ehl sünnet bir toplumundaysan, hiç gerek yok. Ama bizim atrafımızda ne diyorlar? Mutezile bitmiş fırkı olarak. Niye bunun hayatla anladın? Mutezile fırkı olarak bitmişse, haricilik fırkı olarak bitmişse, cehmiyecilik fırkı olarak bitmişse ama kökleri kalmıştır toplumda şeymanlar için. Yeni Mutezile fitri var. Yeni bir porsiyonda, yeni bir kılıfta, yeni bir pakette. şey değil, haricilik, haricilik paketi. Hazret Ali'nin zamanındaki paket bugün de aynısı var. Hayır. O pakette önemli meselesi bugün de haricilerin paketinde o. Bazen de öyle oluyor ki kokteyl bir paket çıkıyor. Kokteyl nedir? Karışık. Yani içinde hem haricilik var, hem mürciilik var, hem bilmem ne var. He? Hepsi bir paket oluyor. Yani yeni yeni şeyler de türüyor. Neden? Çünkü şeytan oyun adımları büyüktür. O bilir nasıl insan olduğunu oynayın get. Kimi getiremezler kılıçta, ehlişinle. Neden? Çünkü Allah Subhanahu wa ta Taala illa ibadat Allahin muhlası. Muhlis kullarını, muttaqi kullarını, abid kullarını, hakiki kullarını müstesna, hepsi için senin ne cehennemler? Ehl-i şiddet hakiki nedir? Resulullah'ın sallahu aleyhi ve sellem'in uzantısıdır. Onun için bunların fikirlerini işlememiş şeytan. işleyememiş. Eğer bir imam, bir ehl-i sünnet alimi biraz, biraz itikad meselesinde bu fırkalardan biraz kaybolsa hemen onu düzeltirler alimler. Yani bu böğücü alimdir diyorlar, bu kavulde yanlış çekmiştir. Hemen ister bu böğücü alim Abu Hanif olsun, ister İmam Şafii olsun, hiç kimse çekilmez bu alimleri düzeltmek için. İşte bu fitne Kur'an mahluktur diye fitnesi tarihsel olarak nereden çıkmış bu? Şeytanın açısından. Bunu ilk önce kim dedi? Ahmet İbni Ebi Deud. Bu fitneyi canlandırdı. Ne zamanda? Ma'mun'un zamanında. Abbasi halifesinin zamanında. E biz geliyoruz bakıyoruz. O halife de Abbasi zavallı buna uydu. Geliyoruz bakıyoruz. İbni Ebu Deud kimden aldı? Bışr-ül aldı. Bışr-ül Harun Reşit zamanında yaşıyordu. Ma'munun babası zamanında. Harun Reşid biliyorsunuz çok adaletli, takvalı, böyük bir, salih bir halifeydir. Harun Reşid kulağına geldi, Bışr-ül diyor, Kur'an mahluktur. Ne yaptı? Onu gönderdi, arkası yakalasın onu kaçtı. 20 sene Harun Reşit'ten kaçtı. Hatta Harun Reşit vefat etti ondan sonra başladı bunu dillendirmek. İyidir. Harun Reşit dedi vallahi bunu yakalasam öyle bir ölüm öldürür Tarihte yazılsın. Ne kadar şiddetlidir, ne kadar alimdir bu Harun Reşit ki. Ne dediğini bunu biliyor. Sonra gelir bir sürü kimden aldı? Bakın cad İbn-i Döhem. şimdi Cehmiye'nin başı. Se'ed kimden almış bu fitneyi? Talut. Kimdir Talut? Talut Lebit Yahudi bir sahir ki Resulullah'a sihir yaptı. Onun yenil. Talut onun dayısı oluyordur. Şey ee, Lebit. O Lebit de Yahudidir. Yahudidir o ilk, ilk önce Yahudi dedim, şeytan adamı yani diyeceksin. O ilk önceden bu fitneyi ortaya attı. Yahudidir demedi Kur'an muhluk. O Yahudidir zaten. Ne ilakası var Kur'an'da? Geser için onu dinlemez. O ne dedi? Dedi, tavrat muhluktur. Tavrat yaratılmıştır. Talip da Müslüman oldu. O Dayısından bu fikri aldı. Ce'it bundan aldı. Düşünmeniz de ondan aldı. Nebduğut da bu şunları için fikri canlandırdı. Bunları ne diyele? O zaman da fırkanın adı neydir? Mu'tezile. Mu'tezile nedir? Şeytanın yavruları. Yani şeytanın adamları. Ne için? Çünkü şeytan kendisi akıldan cezaya uğradı rahmetten kavuldu. Aklıyla amel etmezler. Aklı de kime işletti? Bulara işletti. Bular için diler? mutezile Muteziler. özelliği nedir? Bizden ne fark eder Mutezili Sünnet'ten? Akılcı dile. Akılcılar nedir? Yani ben her şeyi aklımla inanmasam ona iman etmem. Bu da nedir? Bir numara ehl Sünnet'te zıt bir şey. ehl Sünnet'te bir şey. Ehl-i sünnette her şey yapıldığında olsa zındıklaşırız. Nedir her şey? Nekl nedir? Yani. Nekl nedir? Gayb. Gaybe inanıyoruz. İlk önce sura, bakara surasına diyor Ellezîne yu'minûne bin gayb. Müminleri vasfederken gaybe iman ederler. İmanın bir şartlarından en önemli şertlerinden gaybe iman ederler. Biz Rabbil alemin nedir bizim için gayb? Gaybe ne yapıyoruz? İman eder. Bu tarifsel olarak bildir bunu. Bir de gelelim önce biz itikadımız nedir Kur'an hakkında? Her zaman arkadaşlar biz mükellef değiliz dedik başkalarının, şeytanın fikirlerini öğrenelim. Hayır. Biz önce kendi durduğumuz yerde saklam duralım. Ondan sonra ne kadar oyun gelse bize, ne kadar darba gelse bize yerimizden Ayağımız sağlam yere basmış, bizi sarsmaz. Onun için buradan ben çok Müslümanlara nasihat ediyorum. Nasihatim şudur. Birçok arkadaşlar, birçok genç hala ihl-i Şünnet itikadini iyi bilmiyor. Tam datayıyla tanımıyor. Gidip ne okuyor? Başka fikirler okuyor. Bu sefer ne oluyor? Ben başka fikirler öğreneyim onun tehlikesine düşmüyorum? Tehlikesine düştüm. Bunu da böğüc alimler yaptılar düşler içine. Kelam ilmi şeytanın ilmidir. Ciddi böğüc alimler keleme daldılar kurtaramadılar diyor. Kimin gibi örnek görse İman Gazali gibi. İman Gazali rahmetullahi aleyh böğüc alimdir. Dahidir. Ama kelam ilmine girdi yoksa evlilik için. Bu kelam ilmi nedir? Uygun ise İslam'a alanı değilse reddedelim diyor. İyi niyette ama kurtaramadı. Ama Allah onu sevdi. En sonda kurtardı. Ama ne? ne? Maalesef çok te'lifet bıraktı bu kelam hakkında. Ümmete de sereli. Ama en sonda ölerken tövbe ettim dedi. Ölürken de elinde Bukhari'yi okuyor. Öldü. Bukhari kitabı düştü. Gösterin üzerinde. Dedi ben bilseydim Bütün ilim buradadır diyor. Resulullah'tadır diyor. Yani. Resulullah'ın sözündedir. Evet. Ehl-i sünnet Kur'an hakkında biz bunu işlemiştik tabi. Kur'an hakkında hükümlerde, e, kitaplara iman ama burada hatırlatmakta fayda var. Ehl-i sünnet Kur'an hakkında bir satırdan özetlemiştir, meseleyi bitirmiştir. O da nedir? Diyor bir enne. Kur'an Kur Allah'ın kelamıdır. Kur'an Allah'ın kelamedir. Minhu beda. Ondan bize geldi. Ve ileyhi ya'ud. bir de Kur'an ona döner. Munazzalun ghayru mahluq. İnmüşti bize yaratılmamıştır. Tekellem Allahu bihi haqqan. Allah Teala onu konuştu hakikatten, bir harfin ve sawt. Harf la sesten konuşur. أنزلتني كتاب دفتر Bunun anlamı nedir? Bunu açıklayalım. Kur'an kelamullah. Kur'an Allah'ın kelamı. Kelam nedir? Tabii kelam dersen Mutezile, cehmiye, onlara da uyan matrodiler ve Eşariler. Kelamı açıklarken biliniz ki okusun aklın kaleci kelem işte felsefeyi yırtıyorlar. Biz bunları ilgilenmiyor, ilgilen Bunlar bizi ilgilendirmiyor. Biz kelemin felsefi, kelemle, keleme açıklamak bize ilgilendirmiyoruz. Bize avamca, İmam Gazali'nin, İmam Cüveyminin ölmeden önce ne dediler? Misabur, yaşlı kadınlar itikadı üzerine ölüyoruz elhamdülillah. Nisa burada yaşlı kadınlar ne anlarlar elvi kelemden ne anlarlar? Allah birdir şeriki yoktur. Onu anlarlar. Felsefeyeci fıtrat üzerine dediler yani. Ashab-ı kiram gibidir. Bular ne anlıyorlar Allah'ın kelamı? Kelam nedir? Yani konuşmadır. Yani bir dene çelem yapıyor yani konuşuyor. Konuşmak neyden olur? Ağzından harfler çıkıyor, ses çıkıyor. Allah-u Teala Kur'an içeriğini konuşmuştur. Allah'ın kelamıdır. Buna inanıyorum. Ey de Allah kelam nasıl? Münezzehtir Allah kelamdan haşa. Münezzeh değil. Allah konuşur. Ama Allah neden münezzehtir? Biz konuşması bize konuşmaya benzemeden münezzehtir. Yani nasıl? Yani biz Allah'ı Allah-u Teala'nın bir örneği yoktur ki, biz ona örnek verelim, bizim gibi konuşur diyelim. Bizim gibi konuşur desek ki biz haddimizi açtık, Allah konuşur, kifrak eder gideriz. Neden? Ayette diyor, Allah'ın eşi benzeri yoktur. Eşi benzeri niddi yoktur. Eydin bir şey yok biz nasıl örnek veririz ona? Veremeyiz. Ama Allah Teala diyor konuşurken, evet konuşur ama nasıl konuşur deriz, onu Allah bilir. İmtihandır. Nasıl konuşacağını sabretsek cennette görüriz Rabbimiz nasıl konuşur. Hakkıyla da konuşur. Ama biraz sabredeceğiz. Şeytan gelir, aklını çalıştır, Allah sana hakkını vermiştir. Ne yaparsanız sınıfta koysun diye, kendisiyle cehenneme çeksin diye, nasıl konuşur diye aklına koyarsan yani yen teşbihe düşersin yen yani tahtile düşersin. Burada şeytan tahtile düşürüyor. Biz. Ne diyor? Allah konuşmaktan münezzehtir. O zaman Kur'an nedir? Allah'ın kelami değil. Nedir? Allah yaratmış onu. Biz ne diyoruz? Ehl-i Sünnet diyor Kur'an Allah'ın kelamidir. Allah Teala bunu konuşmuştur. Cibril aleyhisselam Rabbil Alemin'den duymuştu. Cibril aleyhisselam gelmiş dünyası, dünyaya gelmiş semadan Rabbil Alemin'in yanından arşin yanından gelmiş dünya semasına dünyaya inmiş Resulullah'a Kur'an'ı okumuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kulağıyla Cibril'den Kur'an-ı Kerim'i duymuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duyduktan sonra, ezberledikten sonra Kur'an-ı Kerim'i ashab-ı kiram için okumuştur. Ashab-ı kiram da Resulullah'tan duyup ezberlemişler. Onlar da tabi'in, etba'u tabi'in bugüne kadar bize Kur'an-ı Kerim böyle gelmiş. Şimdi anlaşıldı mı? Kur'an Allah'ın kelamıdır. Yani Allah Teala lafz etmiş, natk etmiş Kur'an-ı Kerim'i. Yok Kur'an-ı Kerim'e demiş ol, oldu. Kun veya <feye kun> bu dünyacı Dünyayı demiş ol oldu. Bu e nedir? Bu Allah'ın neyidir? Yaratmacıdır. İyi Bu bir. İkincisi, Allah'ın kelamıdır bildir. Minhubede, Allah celamdan baş, Allah taaleden başladı. Kur'an bir de Allah Teala'ya dönüyor. Ne demek ki Allah Teala'dan başladı? Yani ilk önce Allahu Teala Kur'an'ı nübk Konuştu. laf etti. Cibril duydu. Ondan sonra bize geldi. Ondan sonra ileyhi ya'uh. Kıyamet gününde hadiste geçtiği gibi Kur'an-ı Kerim bir Allah'ın emri gelip yer üzerinden geçer. Ne kadar hafız var. Kur'an-ı ezberlemiş köşkünden Kur'an-ı Kerim alınır. Sabah kokar istir elhamdoksun okuyamak. Unutur. Yani bugün de anladığımız dilde bir dene gelir senin hafizenden format, format atar senin hafizenden bilgisayarına bütün programların gitmiştir. Bütün dosyalar yok olmuş. Yüz araştırsa o dosyalar gitti, silinmiş. Eğilir. Gelir kaçarız Kur'an-ı Kerim'e. kıyamaktan kıyamattan önce. Kur'an-ı Kerim'e açarız Bakarız bu Kur'an-ı Kerim çok güzel yaprakları bambayaz olmuş. Hiçbir kelime kaynamış. Ama bu süs kalır. Bu süsler kalır. Bu nümereler kalır. Ama Kur'an-ı Kerim Allah'ın nafzı olarak hiçbir şey kalmaz. Ayet nümereleri kalır. Ama Kur'an-ı Kerim kalmaz. Bu itikadımızdır Kur'an-ı Kerim. Ve ileydi Ona döner Kur'an. İyidir. Burada bir şey daha var. Şeytan burada çomaklıyor fikirlerini. Diyor Kur'an-ı Allah konuştu. Yahan e Kur'an-ı levh-i mahfuzda yazılmıştır diyorlar. Değil mi? Allah dünyayı yaratmadan önce kaleme ne demiş her şeyi yaz. İçinde Kur'an-ı de var. Değil mi? Tabi. Biz buna inanıyoruz. İnanmasak zındık oluruz. Muhtecil oluruz. Şeytanın yavrusu oluruz. Biz buna inanıyoruz. Allah Teala dünyayı yaratmadan önce kaleme ne dedi? Yaz. Değil yazım ya Rabbi. Olup bitenler Nerede olup bitenler? Yani şimdi dünyayı, evreni yaratmadan önce Allah Teala. Levhi mahfuzda, levhi mahfuzu yazdırıyor. Kaleme yazdırıyor bu işte yaz ben dünyayı yaratacağım dünyayı yarattıktan sonra insanlar yaratılır içinde insanlar intihandan geçene kadar ahir zaman olur hesap kurulur cennetliler cennette cehennemler ebedi olarak cehennemler dünyanın sonu bitti o güne kadar yazmıyor çünkü her şey cennete girdikten sonra cehenneme girdikten sonra artık dünyanın sonu geldi bitti yani evrenin sonu geldi neden çünkü son böyle devam eder Bundan daha yoktur. Bitti. Nedir? Ebedi saadet, ebedi şakavat. Ve et Yani o da cehenneme. Bunu ne diyen? Yaz der. Bunu da kalem yazar. bunun içinde ne var? Kur'an-ı Kerim'de var. Allah Teala diyor Fî levhin mahfuz. Kur'an-ı Kerim levh-i mahfuzda ona biz inanıyoruz. E hani bize günler yazılmışsa Allah Teala azından konuşmadı bunu. Bakın Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i levh-i mahfuzda yazmıştır. Ondan sonra levh-i mahfuzda var bu. Ondan sonra Allah Subhanehu Teala ehl Sünnet itikadına göre Ramazan ayında 10 son günde de ne yaptı? Kur'an-ı levh-i mahfuzdan nereye indirdi Dünya samasını. Kur'an indi dünya samasını. Cümleten hepsi indi dünya samasını. Eydir levh-i mahfuza kim bakabilir? Kim bakabilir levh-i Allah'tan başka kimse bakamaz. Hiçbir melek, cibir Aleyhisselam'de ki allah Teala en yakın olan melek. O da bile levh-i mahfuzda. Allah'tan başka kimse levh-i mahfuzda ne var? Adı üzerinde. Mahfuzdur. Kimden? Bütün mahluklardan mahfuz. Kimse bakamaz. İsteseler de bakamaz. Eydir. Dünya semesine inerken kimse bakabilir mi? Onun yine bakamaz. Çünkü levh-i mahfuzdan gelmiştir. Eydir. Dünya semesine indi. Kur'an kaç senede nerede başladı? Mekke'de başladı. Neyle? İkra surasıyla. Ne zaman bitti? 23 sene. Peyder peyen. Dünya senesinden Allah-u Teala her ayeti için Cibril Aleyhisselam geliyordu Rabbinin huzuruna. Allah-u Teala Kur'an'ı Cibril'le okuyordu. Ondan sonra iniyor. Yani 23 senede Kur'an tamamlandı. Bizim itikadımız. Hatta sahih hadiste Cebrail Aleyhisselam diyor ki, dün el-Usulla Sahabe diyor ki Cebrail aesendiyor ki Rabbil Alemin konuşunda sanki bir zindibi bir silik taşın üzerinde çekiyorsun böyle bir sesi çıkardı her şey donardı Rabbil Aleminin sözün dinlerde ehli sen. Burada Rabbil Alemin kelamı var. Bak konuşuyor. 23 senede Cibril aleyhisselam duydu. indi Resulullah sallallahu Bu bizim Kur'an'da itikadımızdır. Minhu beda ve ileyhi yaud. Bir de kıyamet gününde, Kıyamet kopmadan önce alınır. Göstlerden bir de mushaflardan Kur'an-ı Kerim yer üzerinde kalmaz. Bu bizim itikadımızdır. Şimdi bura kadar hiçbir sorun var mı? Yoktur. Resulullah bu itikadı böyle getirmiş ashab içinden de böyle yönelik. Bunun üzerine de delil çoktur tabi. Yani delil vermek bence e, aynen dedikleri gibi ebesten iştigaldir. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim o kadar açıktır bu itikad. Yani buna delil vermeye gerek yoktu. Ama birkaç delil verebiliriz burada. Çünkü bunu biz ispat etmiyoruz ki ehli sünnet itikadı doğrudur. Savunuyoruz delillerimiz götürür. Bence alimlerin dediği gibi bu habeste işçigaldır. Çünkü bu konuda ehli sünnet ne yapmış? İcma ettirir bu itikat üzerine Kur'an Kur'an üzerine ehl-i sünnetin icma var. Onun için icma var için karşı taraf her gelen aklı olan celdi bir şüphe etti Biz ona delil mi vereceğiz? Ama delil çoktur. Kalbimiz mutmain olsun. Mesela ayette ne diyor? Allah subhanehu ve teala Araf surası 5. ayette Elâ lehu'l-halqu vel nedir? Yaratılanlar. Emir, emir, emirdir. Allah'ın emri, yasağı. Kimindir? Allah'ın. Burada halk nedir? Allah'ın bütün yarattığı, Allah hariç her şey yaratılmıştır. Kimindir? Allah'ın. Bu evrende emir veren kimindir? yasak koyan kimindir? He? Allah'tır. Kur'an nedir? Allah'ın emridir. Anlatabildim? Allah'ın emridir. Yani Allah Subhanahu Teala Kur'an'da ne diyor? Kur'an nedir? Allah'ın emridir. Yap yap. Burada ayrıldı Allah Teala. Halkten emri ayrı ayrıdır. Eğer Kur'an mahluk olsaydı halk derdi Kur'an. Sonra Rahman Suresinde Ar-Rahman اَلَّمَ الْقُرْعَانَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ Bak ne diyor? Rahman diyor. Rahman kim diyor? Allah Teala'dır. Ne yaptı? اَلَّمَ <gülüyor> Kur'an, Kur'an'ı öğretti. Öğretmek nasıl olur? Cimri Aysel'en geldi Resulullah'a okudu, öğrendi. Hoca sen nasıl öğretir? Konuşur, öğretirsin. Sonra ne diyor? خَلَقَ <gülüyor> الْاِنْسَانَ İnsan yarattı. Bak burada ayırdı Allah Teala. Ayırdı yaratmayla ilmi ayırdı. Bir diğer ayette de Al-i Imran suresi 16. ayette "Feman hajjakatihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi" Kimse ne iddia kapsa müşrikler he? Akıldan mantıktan sen reddettiler. مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ Sana ilim geldikten sonra onlara uymayacaksın. elim nedir burada? Kur'an'dır. Niye Allah Teala mahluka bana ilim demedi? Demedi insan ilimdir. Değil mi? Yani Allah'ın kelamıdır bu. Yani bunun bunun hakkında çok ayaklar var. Allah Teala diyor eğer bir müşrikler seni isticare etse Bırak Allah'ın çelamin dinlesin. Allah'ın çelamini dinlesin diyor. Demedi Allah'ın yaratılığını görsün, Allah'ın e, yarattığını, eee yarattığından faydalansın, Allah'ın çelamini dinlesin. Onun için Resulullah da, sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, men nezele menzilen. Bir tane Resulullah diyor, bir yere bir yere indi, konakladı. Yani seferde gidiyorsun bir yerde geldin oturdun. Yani bir ütüyle geldin odaya. Yani bir misafirliğe bir yere geldin. Ne dersin orada? Sünnettendir. اعوذ <gülüyor> بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ تَامَّاتٍ şerri مَا خَلَقٍ Bunu dersin. اعوذ بِاللّٰهِ اعوذ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ <gülüyor> Allah'ın kelamına sığınırım. Allah'ın yaratığına değil. Kur'an, Allah'ın kelamı nedir? Kur'an. Allah'ın kelamına sığınırım. Min şerri halak. En şerli yarattıklarından, yarattıkları nedir? Şeytandır, şeytanın ins ve cin atbaatı, olasın. Lem <gülüyor> yadurruhu şey'in hatta yavhale min menzibihi delik. Bunu dedikten sonra, orada hiçbir şey ona zarar veremez. Hatta oradan gidene kadar. Çünkü Allah'a sığındırsın. Allah'ın kelamına sığınırım. İlman Müslüm bunu rivayet ediyor. İyidir burada Allah'ın kelamı mahluk olsaydı sığınma mahluk olur mu? Olmaz. Sen ne puta sığınabilirsin, ne kabre sığınabilirsin, he? ne mahluka sığınabilirsin. Kime sığınırsın? Allah'tan başka kimseye sığınamazsın. İstiave, istiaane bunlar kim olur? Sadece Allah-u olur. E bu din tevhid dinidir. Nasıl Resulullah öğretir başkasına sığınmak. O zaman nedir? Allah'ın kelamıdır. Bir rivayette de Tirmiziye Abu Daud'ta diyor فضل كلام الله ala sa'irin kelam kefضل ala sa'irin Halki. Allah'ın kelamının fazileti diğer kelamların üzerine olduğu yok pardon Türkçe tersten oluyor. Allah'ın Allah'ın fazlı yok, birinci tamamıydım, pardon. Allah'ın kelamının fazileti bütün çelemlerin üzerine Allah'ın halkı üzerindeki gibi fazileti var. anlaşıldı mı? Yani Allah bütün halkın üzerine ne kadar faziletliyse yani Allah'tan halklara ne kadar fark var ise Allah'ın kelamıyla insanların kelamı üzerinde o kadar ayrı var, fark var, fazilet var. Bu da neye delalettir? İşte Kur'an nedir? Allah'ın kelamıdır. Yani Allah Subhanehu Teala Kur'an-ı kelimi ne yapmıştır? Konuşmuştur. Buna ehl-i inanıyor. Bu itikat üzerine biz inanıyoruz. İyidir. Bunu şeytan geldi. Ne yaptı? Bak bu yoktur, Hiçbir zaman yoktu. Ta ne zamana kadar bu çıktı? 200 senesine. Hicri. O zaman başladı bu fitne olmaya. Fitne tarihsel olarak alsak ele fitneyi, tarihsel olarak alsak ele, ne zamanında çıktı dedir? 3 tane halife zamanı. Hatta 5 tane halife zamanı. Harun, Reşid, babalar. Harun'dan sonra Ma'mun, Mu'tasım, Vafik, Metevekkil. Bunlar Harun'un çocukları. Bu 5 halife zamanı. Harun ne yaptı şiddetle. düşürü görsem, yakalasam Allah beni onun üzerine muktedir etse ama kaçtı. 20 sene saklandı düşür. Düşür hiçbir cemaati de yokuydu. Sadece fikirleri vardı. Her kişi onuyla da alay ederdi. Tipi de çok böyle üstü pis, yırtık öyle bir muhlukuydu. Alimler bile onu kalanmazdı. Ama şeytan olduğu için ortada o fikri alıp nefsi, ilmi olmadığı insanlar ellerinde şüphet olanlara geldi onu yetiştirdi. Onlar da ne aldı? Onlar da aldılar, törpülediler, düzenlediler, ilimleri var. Onu paketlediler. Sanki şeyden verdiler. Bir de bir ne zaman başladı? Ne zaman başladılar Yunan kitaplarını Arapçaya Yunan dilinden, Erkirik dilinden, Yonanların Erkirik dilleri vardır. Oradan neye tercüme ettiler? Arapçayı. Başladılar, bizimkiler de Yunanlıların kitapları nedir? Hristur, Sukrat, bunlar kimdiler? Bunlar zeki adamlardılar o zamanda. akıl adamlar dedikleri o zamanda. Samadan ilgileri yoktur. Yani vahiyden ilgileri yoktur. Peygamberler de yoktur atraflarında. Talmışlar, akıl adamlar akıllarıyla güzel şeyleri bulurlar. Bir sukrat, aflatun, sukrat nedir? Bulardır. Oturmuşlar, düşünmüşler. Dünya böyle yaratılmış, bilmem ne böyle olmuştur. Onların kitapları, yonanlar için olmasa olmaz olmuştur onların sözleri. Yani bizim nasıl Kur'an'ımız, Resulullah'ın hadisi olmasa olmazdır, sukratın ve sukrattan sonra gelen onun elevelerinin sözleri Yunanlar için kaynak olmuştur. Aynen nasıl Türkler için, Tatarlar için, Moğollar için, Cengiz Han'ın kurduğu yasa olması olmaz olmuştur ya onlar için budur. Ya e bu insanın ürünüdür. İçinde doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Ya e bunlar geldiler. Sizin üzer elinizde zirvet var. Bunları niye tercüme ediyorsunuz? Keşke tuk olsaydı, kimya olsaydı, ee, fizik olsaydı, matematik olsaydı bunları tercüme etseydiler eyvallah verdiler. Kalbi cırıla hiçbirisi onunda yok. Sadece akıl mantıkla dünya görüşleri. İşte o da nedir? Kalemin kaynağı. Oradan getirdi şeytan çelemi bu ümmete soktu. Oradan da ne çıktı işte Kur'an nedir? Makhluqtür dedi. Aslında bu Kur'an mahluktur meselesi Bazen insan arkadaşlar derler, ya niye bu kadar e, hayacanlısınız? E, kimse demiyor Kur'an mahluktu. Ne için? Bakın. Şu alim, tabi'in alimlerinden İmam ve yüç hafız veki ibn-i rahim rahimeullah ne diyor? Diyor aynen. Aynen. Vaki'at diyorlar, niye bu kadar meseleyi büyüttünüz? İmam Ahmed niye bu kadar meseleyi büyüttü? Ne diyor? La testekhiffu bi kavlihim. Bunların sözlerini küçümsemeyin. Kur'an mahluktur diyor. Fe innehu şerri kavlihim. Bu kavullerinin en şerlisidir. Ve innemâ yedhebûne ile ta'tîn. Bu kavluden bu kavli ben sonucu Allah'ın sıfatlarını iptal etmeye takıyorum. Yani Allah'ın kelamini iptal etsem o zaman sem'ini de iptal edersin, görüşünü de iptal edersin, Allah'ın bütün sıfatlarını iptal ediyorlar. Ki ettiler. Muhtezile ediyor zaten. Cehmiyeler ediyorlar. Eşeriler, maturadiler de detaylı yollardan ediyor. Şimdi, mutezileler şeytanın yavruları, aletleri olduğu için şeytan oları yönetiyor. Ne diyor olara? Allah size akıl vermiştir. Aklınızı çalıştır. Halbuki akıl kendisi çalıştırdı Allah'ın emrinin önünde ne oldu? Rahmetten atıldı. Ebedi azaba mahcum kaldı. İstil bizi de aynı şeyi düşünsün. Ama peygamberler, Hazreti Adem'den, Resulullah'a kadar sallallahu aleyhi ve sellem geldi, bize ne dediler? Aklınızı çalıştırın, ama yok Allah'ın emrinin önünde, Allah'ın emrini yerine getirirler. Melekler gibi olursunuz. Melekler ebedi nerededir? Cennettediler. Biz nerede oluruz ebedi? Cennette oluruz. Gördün mü? Bakın, Allah'ın huzurunda, Melekler var, iblis var. Melekler Allah'ın emrine birebir uydular mı? Uydular. Melekler çünkü. İblis ne yaptı? Uymadı. Atıldı. İblis de bizi böyle yapmamıştır. <gülüyor> Velev ki intiham dünyasıdır. İntihandan sonra Allah'ın emrine birebir uysak cennete gideriz. Uymasak kendi iblis gibi bizi cehenneme çekeriz işte mutezilelerin bu sözleri İmam-ı dediği gibi hedef nedir? Hedef Allah'ın isim, sıfatını iptal etsinler. İptal etsek ne olur? Tevhidimiz batıl olur. Neden? Tevhid nedir? Allah'ı tanımaktır. Çünkü Allah en büyük imtihandır bizim için. Allah gayb'dir. Gayblerin başı Allah Teala'dır. Bizi yaratan Rabbimizi tanımasak ne yaparız biz? Nasıl onun yanında ebedi kalırız? Allah çünkü cenneti yarattı, bu dünyayı da yarattı. İntiham tarlası içinden az öz has adam çekir. Kendi yanına götürür. Ebedi olarak. Kimi götürecektir o zaman? Tanımadığı, Rabbinin, Rabbin, Rabbini tanımayan adam ne işi var Rabbil aleminin yanında? Cennette. Eğer hakkıyla tanıyacaksın... İman edeceksin görmeden heypten iman edeceksin. Bu azim Rabbim diyeceksin. İman ettim. Dünyayı yaratmadan önce beni yaratacak. Neyi seçeceğim onu bile bilecek. Böyle bir azim Rabbim var ben ona itaat ediyorum. O zaman cennet kazanır. Bir de tövride kalmayacaksın. Bunu petiğe Bu dedirinle amel edeceksin. O zaman Rabbimin alimin yanında olursun. Yoksa heyhate heyhate. İmkanı yok. Evet. Şimdi Kur'an mahluktur. Allah Teala'nın isim sıfatlarını iptal ediyor. Etkiler de. Muhtezilenin tarihine baksan isim sıfatları hiçbirisini kabul etmiyorlar. Allah Teala nedir? Allah Teala diyorlar ki ne gözden görünür, ne yere sığınır, ne hacmi var, ne konuşur, ne dünyanın içindedir, ne dünyanın dışındadır. Ne kokusu var, ne tadı var hiçbir şey. Yani bir yoku vasfetsen ancak böyle vasfetersin. Allah-u Teala yok mu? Allah-u Teala hey şey, alemin, bu kainetin sahibidir. allah Teala. Ama Ehl-i Sünnet nedir? Rabbimiz arşin üzerine etmiş arşin üzerindedir, her yerden haberdardır. İlmi her yerdedir, her yeri kuşatmıştır, her yerden haberdardır. Ondan sonra hepimizde hesaba çeken Rabbimizdir. Buna biz inanıyoruz. Bunlar iptal ediyor. Bu Şimdi bunlara kim uydu? Bu, e, Eş'ariler de maturadiler de muhtezilere uydu. Ama Eş'ariler maturadiler diyoruz utandılar. Dediler nasıl oldu ya? Allah Teala burada Arapça var, Kur'an var, Allah'ın kelamı var, sıfat var. Bunları her şeyi iptal ediyoruz. Haklar ne yaptılar? Orta yeri bulmaya çalıştılar. Bu da İmam Eş'ari. Allah rahmet eylesin. İmam Aşar'ı 40 sene mutezile kaldı. Ondan sonra 2 sene ortada zikzak çizdi. Kendine göre bir paket yapmalı dedi. Baktı olmuyor. 2 sene sonra dedi bu iş boş laftır. Aynen o bir imamlarcıdır. Dedi itikat sahabanın itikadı. Çıktı minbere dedi ey ahaliydi. Ey Müslümanlar. dedi. İmam Ahmed ne itikat üzerine ise ben bunun üzerine ölür. Baktı te'lif de yaptı. O 2 sene paketinde Eşariler onu aldılar. Kendilerine bir şey koydular. Haklı ne yaptılar? Bazı isimleri çünkü akıl var, mantık var. Bazı isimleri, bazı sıfatları kabul ediyorlar. Yedi tane sıfat kabul eder Gericini tevhül ediyorlar. E sen bu yedi sifatını niye, niye kabul ettin? E ya diyor akıl var, mantık var. Allah nasıl olur? Bu sıfatları verin Rabbil alemine. Rabbil alemin münezzehtir. Kim dedi sana Rabbil alemin münezzehtir bu sıfatlardan? E akıl mantık dedi. Yok. Biz diyoruz onlara şeytan dedi size. Yok diyorlar akıl mantık dedi. E akıl mantık nedir? He? Şeytan mı? Kim akıl mantıkı? Şeytan ilk Rabbil aleminin huzurunda akıl mantık kullandı mı? Kullandı. Ne dedi? Yarabbi dedi ben nasıl dedim buna? Bu ataştır, Şey topraktır. Ben ateşim daha güçlüyüm. Nasıl olur güclü zayıfe sücde yapsın? Akıl mantık kullandı. E bunlar da neye göre yedisini ispat ediyorsun, cennisini tevil ediyorsun. Aklımla. Demek mahşi şeytanla ne diyorsun? De şeytanla ne diyorum hata hem kimliğin ortaya çıksın hem. Onun için hak söz ağır olur. Bir eş'eri bizi duysa, ya bu ne diyor bu cahildir diye. Nasıl bizi böyle suçluyor? Çayın çulahını ey eş'eri kardeşin önüne koy, düşün. Neye göre ben yedi sıfatı kabul ediyorum, diğerini kabul etmiyorum. Ey matrodi kardeşim, niye bu sıfatları kabul ediyorsun, bunu kabul etmiyorsun? Akıl mantık dinde yoktur. Akıl mantık nerede var? Dini uygulamakta var. Allah'ın emrini yerine getirmekte, canlandırmakta var. Yaşamakta var. Ama akıl mantık, niye Rabbim bu kitabımızı bizim tabir bilmem caiz mi? Anayasamız diyelim bizim. Niye bu kitapta bunu emri böyle vermiştir, o birçine öyle vermiştir? Bunu biz diyemeyiz. Bu çünkü Allah'tır. Bu yeri göcü yaradan mülk sahibi Rabbil alemin'dir. Bunu biz diyemeyiz. Biz ne deriz? Biz deriz ki Allah ne demişler? Ne demiş atalarımız? Şeriatın önünde boyun kıldan incedir. Şeriatın kestiği varmak acımaz. Ne güzel demişler, teslimiyet işte budur, Taç kendisidir. Kestiği varmak acımaz. Biz bir şey diyemeyiz. Ama aklımız, mantıkımız uygulamakta Allah'ın emrini düşünmemekte çalıştırmasak Allah diyor, siz de hayvan gibisiniz, hayvandan belhum aval. hayvandan daha aşağılırsınız. Hayvan en azından Allah o kadar vermiş, yemeğini Yavrusunu kuruyor, çiftleşmesini, çoğalmasını biliyor. Siz hayvandan daha yolu şaşıransınız. Onlardan daha alçaksınız. Aklını çalıştırmayanlara diyor. Bugün de adam var, aklını turdayı çalışıyor ama hayvandan alçaktır. Allah yanında hayvandan alçaktır. Dünyada limit yapmış. Mühendisdir, teknolojidir, ne yaparsa yap, Ama Allah'ın emrinde çalıştırmış. Allah indinde hayvandan alçaktır. Bunu nasıl canlandırırız? Bunu da kıyamet gününde Allah Teala hayvanları çıkartır kıyamet gününde mahkemeye çeker alır. Boynuzlu sen niye boynuzsuz oldun? Adaleti tecelli ettin orada. Yok da ihtiyacın yoktur bunu. Ondan sonra bu adalet tecelli ettikten sonra her şey ceza çekilir. Ondan sonra bulara Allah diğer yok olun. Toprak olun. Her şey toprak olur, olur da hayvan. Onun için kafiri cehenneme götürürcem. Peleti çıktı cehenneme ebedi. Ne diyer ya leyteni kuntu Keşke ben de o hayvan gibi toprak olaydım yok olaydım. Ama olamaz. 1300 sen hayvandan daha alçaksın kıyamak gününde. İşte mutezilelerin hedefleri Allah Teala isim sıfatını iptal ettiler. Çünkü akıl mantık olmaz ya Rabbil Alemin yaratandır. Nasıl olur? Rabbil Alemin eli var, gözü var, sözü var, konuşur. Bunlar nasıl olur buyurlar? Bunlar da münezzehtir. E i̇yidir. Bunu Resulullah bilmiyor muydu? Bunu ashab-ı Bunu dört imam bilmiyordu. Biliyordu. E niye bunu yapmadılar? Demek ki muteziler dalalet üzerine. Ondan sonra ne oldu meselede? Eşeriler de biraz aldılar buna. Demek ki ehl-i sünnetin bu konuda muhalifleri kimdir? Mutezile cehmiyeti. muvafıkları kimdir? He? Eş'arî ve Mâtüridîler. Eş'arî Mâtüridîler bazı konuda Ehl-i Sünnet'e muvafakat ediyorlar. Yedi sıfatta diğer sıfatlarda şeye uyuyorlar. Yani ortalarına kendilerini istediler. Ortada tutsular ne oldu lan? Yanlışa düştüler. Allah her Mutezili, her eee ve Mâtüridî Eni yani sünnet yoluna hidayet ediyoruz. Eni yani sünnet dediğimiz dört imamın yoluna. Dört imam nasıl inanıyorsa o en doğru yol. Evet. Şimdi buna kadar bu böyle geçti. Tarihi olarak bu fitne nasıl bir fitneydi ki? Ne, ne için buna alimler dövüş fitne söylediler? İşte bu fitne 218 senesinde namun Halife olduğunda İbni Ebi Deud böyük bir muteziler alimleri Mamun'un aklında oturdu. Mamun'u ikna etti. O da ne oldu? Bu sözü üstlendi. Üstlenir için ne oldu? Başladılar bunu canlandırmaya. E şimdi batil, şeytan bu kadar bırakmaz. Ne dedi? Muadamus cüz sendedir. Silah yoluyla bunu işletti. Bu her da öyledir arkadaşlar. Her zaman da bakın bizim de başımıza bir Diyanet İşleri Başkanı geldi. O Diyanet İşleri Başkanı layıkların istediği gibi ise olardan ise ne yapar? İslam dinini zordan yamurtur. E bunu tarihte yaşadı, Cumhuriyet kurulurken bu oldu. Zordan. Zordan. He? Yani eşeği getirmişler. Ormandan bu ceyrandır diyorlar. Aynen buna benzedi. Yok bu tamam hepsinin dört ayağı var ama bu ceyran değil eşektir bu. Yok ceyrandır diyeceksiniz. O da dedirttiler de. Göz göre göre yamuldu. Bu her zaman olurdu. Şeytan geldi ne dedi? İbnü'l-Abdu'da yav bu olmaz ya halife. Biz bunun kitabını yazacağız. Bütün alimleri imtihan edeceğiz. Haklar alimleri imtihan etti. Halife halife inandı mı buna? Bu din zannediyor halife. Onun için Alimler demişler, bid'at iblise maasiyetten daha sevindiricidir, daha hoşnut olur. Neden? Maasiye ben günah işliyorum evet ben zina yapıyorum bu günahdır. Bir, iki, üç muhakkak tövbe edeceğim anlamına. İçki içiyorum muhakkak tövbe, yalan diyorum biliyorum bu günahtır. Ama e şey, e, bid'at zannedersin bu dindir, Allah rızası için bunu Onun için iblis bunu bid'atı daha çok sever çünkü sen tövbe etmen şansın yoktur sen ne diyorsun hakk Allah'a hikmet ediyorsun onun için kalktım mamunu ikna etti hadi bu alimleri imtihan edin. neyle imtihan ederim Kur'an mehluk mu yoksa Allah'ın kelamı bütün alimleri getirdiler yazdığı vilayetlere bütün vilayetlere her vali imtihan etsin orada alimler ilk önce alimler sert çıktılar kim sert çıktı at içeriye. Kim çok sert çıktı gönder Vagda'da. Meydanda adam munazara yapıyor, ondan sonra kellesini uydur. Bazı rivayetlerde yüz, yüzler, yüzlerce alim öldürürdü. Bazı rivayetlerde binlerce alim diyor. Yani biz ne yüz diyelim ne bin diyelim. Beş yüz ortası büyük bir fitnedir değil mi? Alim yetiştirmek ümmette az mı? Ondan sonra o kaderde yüzlerce alimler mahpus hanılerde kaldı. Bu fitne ne zaman sürdü? 2018'de başladı. 218'de başladı. 247'de bitti. Neredeyse cinli kusur sene sürdü bu fitne bazı rivayetlerde 20, bazı rivayetlerde 18 ama doğrusu 26, 25 sene sürdü bu fitne. Az değil, 25 sene içinde bir nesil yetişir. Ümmet işini bıraktı, alimleri imtihan çekiyorlar. Kur'an mahluktur mahluk değil. Bu sefer alimlerin içine de fitne düştü. Kelle gidiyor, bazılarına <gülüyor> yapıyorlar ya tevil ediyor işte ya işte bazı uyuyor. Korkuyor, bugün de var bu la. Çok alim var bugün de. Fetvayı istediğine kadar verir? Ne istiyorsun efendim dersen? Ha? Demokrasi dinlen mi istiyorsun diyelim? Evet dinlendirmem bunun kılıfını uydururum. Başörtüsü dinde yoktur dersen, ben bunun uydururum kılıfını. Bunu yaşıyoruz hepsini canlı olarak. Faiz halaldır haramdır. uydururum. Şükür adam fetva verir. Yani bizim enteresanliğimize gelmesin. Bu gücünde de yaşıyoruz. Adam Yahudi, Hristiyan, Allah diyor ataştadır, ebedi olarak çıkmış diyor. Hayır Yahudi, Hristiyan da madem inanıyorlar herhalde bizimle cennete geldi. Burada tam argo bir dili var. Ama yeri değil. Diyeceksin iyi gelirler. Gelseler gelseler cehennemin dibini boyarlar. Eğer sen ona da inanırsan sen de onlardan boyarsın. Buların ne yaptılar? Alimleri fitneye çekti. Ondan dolayı bazı alimler isticab etti. Eçmek parası, çoluk çocuk değil mi? E ne yaptılar? Fitnetir, kılık sır hayat vermek. Bazı alimler hayır dedi kelleler gitti. Alhamdülillah Çok sadık alimler. O kelleleri giden aslında ebedi olarak saadete kavuşturma emrini kim verdi? Çalladılar'ı verdi. İşte sebat budur herkese. Ondan sonra ne oldu? Bazı alimler ne yaptılar? Uydurmasyon bir şey yaptılar. Ne dediler? Kur'an mahluktur ama konuşmamı e, Kur'an Allah'ın kelamıdır ama konuşmamız mahluktur. İstediler bir yuvarlak bir şey söyleseler içinden çıksınlar. İmam Ahmet'e bu söz geldiğinde dedi kim dese Kur'an mahluktur muhtezididir. Kim dese konuşma mahlutu o Çünkü konuşma burada nedir? Yani işi sen siyah bayazdan gri gritonla atıyorsun. Halbuki bu itikattandır. En büyük itikattandır. Onun için şey ne diyor? Böyüc imam Nişabur'un, Şafiilerin imamı zamanında Abu Bakır Muhammed İbni Mahmud İbni Suret Temimi talabesi ibni saman muzaffer ibni samaniye nasipat ediyor diyor ki eey ibni eey samani diyor, eğer aradı an yokuon laka derece el imanı fi dünyا ve alahe astersen dünyâ alahe tab iman derecen yüksek olsun Allah indinde, fa aleke bimadhe biselefis salih selefis salihinin yolu üzeri ol onların messe üzerine ol, ve iya ke اَنْ تُدَاهِنْ fi ثَلَاثًا Üç şeyde Tudahin nedir? Üç şeyde yani avcası yağcılık yapma yani burada tabi oturmuyor اَنْ تُدَاهِنْ fi ثَلَاثًا Üç şeyde zikzak çizme açık ol ولو çiçellen geçe yani açık olacaksın, yuvarlak söz söylemeyeceksin Üç şeyde Nedir? Birincisi dedi مَسْأَلَةُ Kur'an Kur'an meselesinde. Yani Kur'an mahluktur yoksa apaçık olacaksın. Yumruğunu masaya uğrayacaksın. Kur'an Allah'ın kelamidir. İtikadın başıdır. imanın ta kendisidir. İman nedir? Biz imanın şartlarını açıklıyoruz. Sonra ne dedi? Nübuvvet meselesinde. Nübuvvet biliyorsun kelamciler, muhteziler onu da şey yapıyorlar. Nübuvvet diyorlar kendisi kazanılır. Sonra ne diyor? وَمَسْأَلَةِ الْاِسْتِوَاءِ الرَّحْمَانِ عَلَى الْعَرْشِينَ Rahman arşe nasıl istiva etti? tabi bir Bu üç meselede dedi ki hiçbir zaman açık vermeyeceksin. Bak gördün mü? Ne kadar önemlidir bu mesele. Hangi mesele? Kur'an mehluktur meselesi. Onun için bu üç meselede İmam Ahmet ta'viz vermedi. Bunları kabul etmedi ile İmam Ahmed'in bu mesele ne oldu? Hakka kavuştu. İmam Ahmed bir zikzak çizseydi, bunlar gibi ne olurdu? Bugüne kadar mutezile dini başımıza din olurdu. Şimdi Mamun 118 senesinde bu fitneye başladı. O senede de öldü. Bereketsizdir çünkü öldü. Gördün mü? Allah Teala'ya meydan okuyup, o sonradan bereketi kalmadı. Sonra vesiyet etti kardeşine, Mu'tasim'e İbni Ebu Doğud'a iyi bak, bunu yaklaştır kendine. Bu Mu'tasim de bu fikirde etkilendi. Şimdi Mamun, bütün alimleri iktibar etti, birçokunu kılıçtan geçirtti, birçokunu işkence, birçokunu içeri attı. Bağdat'ta İmam Ahmed, Muhammed i̇bn Nuh Kişsi de Böğüt alimdir. Kendisi Tartus'tadır. Bugün de Suriye'deki Tartus'ta. Köşşör dedi Mamun. Bağdat'ta İmam Ahmed'i getirin. Beledi. İbni Ebu Daud İmam Ahmed ne olduğunu biliyor. Istiyor başını essin Ehl-i Sünnet'in. İmtihan ettim. İmam Ahmed çıktı valinin önünde Münazare etti, yok etti oları. Yazdı bana dedi bana gönderin, çelep çeleğin gönderin. Muhammed i̇bn Nuh yolda vefat etti. O üç alimdir o. Yolda vefat etti. İmam Ahmed Ya Rabbi dedi beni bu muamundan karşılaştırma. İmam Ahmet tartusa ulaşmadan amun öldü. Bak ne kadar salih insandır Allah duasını isticap etti. Sadıktılar Allah'tan. Evliya Allah'tılar bunlar işte. Nasıl dört imamın biri oldu ümmette? Ümmet icma etti. Onun için İmam Ahmed'i Allah Teala levh-i mahfuzda dünyayı yaratmadan önce bu mezhep imam olacak. Dinimi İmam Ahmed'e teslim edeceğim. İmamı bu Hanife'ye teslim edeceğim. İmam Şafii, İmam Malik'e teslim. Bu ümmet onun için dört mezhebe teslim olmuş. Boşuna mı? Bakmayın bu mezhepsiz çıkmışlar diyorlar ki kitap sünnet, kitap sünnet, bu onlar neyle amel ettiler? Tevrat İncil'den mi? Onlar Kitap sünnetin en âlesiyle amel ettiler. Ama biz ne diyoruz? Kitap ve sünnete, zaten dörd imama uyudun Kitap sünnete uyuyorsun. Ama bu değil, çor çoruna onlara takil ederiz. Oların da hatası var ise, Kitap sünnet bize ne verir? Ayar verir. Hakika, sırat müstakime bizi getir. Onun için celdi, ulaştı Tartus'a Mu'tesim var. Mu'tesim tabi attılar içeriye İmam Ahmed'i. Ondan sonra getirdiler onu şeye. İmam Ahmed iki sene kusur mahpus hanıda kaldı. Kırpaçlandı. Zincire vuruldu. Kolu yerinden çıktı. işkenceden. Kolu yerinden çıktı. Bazen İmam Ahmet diyor ki Oğlu Abdullah'cım konuşuyor. Dür gelir gelirken öyle karanlıktır ki kible nerededir, ne tereftedir bilmiyor. Kibleyi gire ışıkla bilirler, güneşten. Kible ne taraftir, bilmiyor. Yemek yok. iki sene mahpus hanıda kalır. Hatta dürbürücüm mahpus hanıdayım. Bizi atmışlar, mahpus yanımızda kim var? Yol kesiciler, hırsızlar, haydutlar. Mahfushanada alimlerden. Dür ki bir gün oturmuşum hezen küldü, keder içinde gözümün önüne koyarım şerit gibi. Hangi alimler öldü? Hangi alim kaldı? Acaba bir filan böyle zik zik Dür bir tane geldi bana dedi ey imam dedi. Vallahi dedi ben kaç senedir burada işkence de yürüm. Benim günahım ne bilir misin? Ben yol kesemim. Hırsızım yani. Yol keserdim. Ama bak sabrediyorum. Sen hak üzerine nasıl sabre etmezsin? bu böyle dedi bana, sanç yeni bir vahiy yendi yani, imama. Anlatabildim? Yani böyle imam kırbatslandı, sonra geldi Mahmud'un e, Muhtasimin önünde ne yaptı? Şey yaptılar. E, İbnü'Abdü'ud'tan munasara yaptılar. O munasara uzundur tabi. İbnü'Abdü'ud imam Ahmet'e cevap vermedi. Ama cevap veremeyen yerde ne, ne? devreye gelir? Cüc gelir. otorite gelir. He? Ezersin karşı tarafı cüc de. Onun için dayanamadılar. İmam Ahmed'i bir de Kırbaçladılar. Çok az yetecektiler. Ondan sonra e, muatasım hatta bile e, bir kırbaçta diyorlar 80 kırbaç vurdu İmam Ahmed kaç sefer bayıldı. Zordur yani. Şimdi biz bunu böyle tahmin ediyoruz. Ondan sonra Mu'tezim, İmam Ahmed'i böyle heybetinden İmam Ahmed'in ki muvafakat etmiyor ona nedamet etti. Ben bunu niye kırpastladım diye. Ondan sonra İmam Ahmed'i çıkarttı. Dedi, ben seni eve gönderemedim. Ama kimseyle görüşmüyor. Böyle demek ki Auliya Allah'tan Allah korkutuyorlar. Her bir kuldur. Diğer ailelerin de başını vurdular. Eve götürdü muazzez bu karın ciddi yundda oturdu. Fitne devam ediyor. Anladın Ondan sonra muhtasimdan sonra vasik geldi. O da kardeşinin yoluna gitti. Ama o biraz imişahidir bu konuda biraz vakti, akıl var, mantık var, bazen münazaraları duyur, aklına girmiyor. El hatta bir münazara böyük bir alim gelir İbn Ebu Devuk'tan. Diğer bu, Kur'an mahluktur, mahluk değil. Bunu Resulullah bilmiyordu, miydi? Dedi bilmiyordu. O zaman sen bildin bunu. Bil, Resulullah'ın bilmediği meseleyi, Resulullah'ın anlatmadığı meseleyi, sahabenin bilmediği mesele. bize ne lazım? Bu vasıkı etkiledi. Ondan sonra vasık da vefat etti. O da eee bunlarda hepsi subhanallah az az kaldılar. Eee e, 77'de aldı. Eee Wasık e, 232'de aldı. E 227'de aldı. 232'de vefat etti. Ondan sonra Mütevekkil geldi. Mitevokkil anlası bir rivayette çerçezdir bir rivayette Türk'tür. Çok iyi yetiştirmiştir anlası diyorlar onu, ehl sünnet üzere itikad üzerine. O zaman vasıf ne yaptı? Bu işi son verildi. Kaldırdı bir işi. Ehl-i Sünnet itikadını şey yaptı. İmam Ahmedi ikram etti, gönderdi arkasına, geldi yanına koydu. İbni Ebu Davud yok oldu. İmam Ahmed ikram etti, ehl-i sünneti ilan etti, itikadı. Bu fitne kalksın dedi ortalardan. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Eydir bu neyle, bu neyle zefer oldu? Bu neyle zefere kavuştu bu? Birçok şeylendi. Birincisi İmam Ahmet'in duruşuyla. İçincisi, o alimlerin duruşuyla, şihayetlerini verdiler, başları gittiğe mahpuslarında kaldılar. Üçüncüsü, vasik ve müte müte mütevekkili neyle? Ee, yani imşa olmalarıyla bu işi anladılar, akılların mantıklarını kullandılar burada. Baktılar, bu iş yanlıştır. Ümmeti fitneye koymaktır. Ne yaptılar? Celi döndüler. İmam Ahmede gelirken İmam Ahmed kimdir arkadaşlar. İmam Ahmed dört mezhebin bir imamıdır. İmam Ahmed dört mezhebin büyük imamlarından birisidir tabii. Ondan sonra İmam Ahmed 2041 senesinde doğmuştur. 2064 senesinde pardon 164 senesinde Hicri senesinde doğmuş 241 senesinde ne yapmıştır? Vefat etmiştir. İmam Ahmet. işte bu imam dört büyük mezhebin bir imamıdır. Bu İmam Ahmed binlerce hadis ezberlemiştir. 50 bin hadis bir rivayette yetmiş bin hadis ezberlemiştir. Tatem müsnedinde otuz bin hadis var. Anlatabildim. Muhaddisidir. İmam Şafi'dir. Bağrı'nı tercih ettim. İçinde bir imam bıraktım. Sekiz elimde imamdır. Fıkıhta imamdır. Hadiste imamdır. Ee, takvada imamdır. Züvitte imamdır. Arapcada imamdır. Cerih ve ta'dilde imamdır. Tarihte imamdır, ve Nedir? İmam Ahmed, âlim rabbanidir. Böylece imamlardan birsidir ehlüsündeki, ehli takva'dır. Hiçbir zaman gülmez imişin ona. Yani en çok gülseydi tebessüm edermiş. Her zaman sanki bu ümmetin derdini üzünde okurdu, üzüm çederler takvada, zühütte üzerine yok Örnek verir mi ona? Sünnete, ittiba'te imamdır. Sünnete, sünnette ittiba'te imam olmuştur. Yani ön, örnek olmuştur insanlara nasıl sünnete uyar? İmam Yezid ibn Harun kim? Mu'mun Mu'tas'ın Yezid ibn Harun'u görseydiler, duysaydılar korkardılar onu. Böyle bir imamıydı. 206 senesinde vefat etmiştir. Yezid ibn Harun İmam Ahmed'in şeyhidir. Bülcün bir, bir espri yapmış. Fukra biz diyoruz ama alimlerin fukrası bizim için gibi yalan olmaz. Bir espri gibi bir fukra demiş. Oradan İmam Ahmed böyle yapmış sesini. Yazid ibn Harun ya arkadaştan demiş Niye ben de Yemen'imiz buradadır? Ben bu şeyi yaptım. Anlatabildim? Yani bak talebesidir. İmam Ahmet'ten bile ne yaparmış? Hayat edermiş. İmam Ahmet ciddi nere? Abdurrezzak'ı Sanani Yemen'e gitti Abdurrezzak ve o da böyük muhaddistır. Musannaf o. Ciddi İmam Abdurrezzak'tır. 311 senesinde o da vaffat etmiş. Ciddi ondan elim almıştır. Tabi çizsi birbirini tanımıyor. Ama çizsi birbirini duymuş tabi ne imam oldularını. Sen'ani de gelmiş derste girdi İmam Mehmet üzerine. İmam Sen'ani başladı rivayete. Soruyorlar ondan. Fatva veriyor. İmam Ahmed de bir şey sordu. Dedi sen yabancı kimsin? Dedi He? Dedi ben Ahmed ibn Hanbel Bağdat'tan geldim. Dür umuzları düştü. İmam Sen'ani oturdu sanki o imam değil eskiden oturmuş felafet veriyor. İmam Ahmet'in neyinden? İlminden, Rabbaniyetinden not umuzları düştü, böyle üzüldü imam abdurrazakçı İmam Ahmet gelmiş yanında elim alsın. İşte böyle birbirlerine e, saygıları vardır. Böyle birbirlerine elimde talep ederler. İşte bunun için İmam Ahmet çok büyük imamıydı. Sabretti. İmam ahmed Neyle sabretti? İmaniyle, itikadiyle, ta'viz vermedi. Neden ta'viz vermedi? Bu mesele ana meselelerden birisidir. Kur'an mahluktur diye bana basit mesele değil. Çünkü bu itikatta en önemli meselelerden biridir. Onun için ümmet bunun üzerine hem fikir olmuştur. İmam e, lalekai e, İmam lalekai şeyde e, Usulü Sünne kitabında naklediyor İmam Delakayi 418 senesinde vefat etmiş Usulü itikad el Sünne vel cema'a bir kitabı var 67 yedi cilttir bütün itikadı bize orada senetle veriyor nasıl Bukhari bize hadisleri senetle veriyor itikadı da sahabanın görüşünü bize senetle veriyor orada diyor ki Kur'an Allah'ın kelamıdır mahluk değil. Kim derse mahluktur, kafir olur. Bu rivayeti getirir. Diyor. Bunun üzerine ehli Sünnet icma etmiştir. Ondan sonra 550 tane alim adı sayıyor. İmam Malik, Şafii vs. Ondan sonra diyor ki ben daha fazla sayarım. 50 binde sayarım. Ama kitap yetmiyor, kalemim yok, müneçebim yok. En meşhurlarıyla yetindim. O zaman bizim gibi matbaa yok bilgisayara. Kalem, kitap yazmak çok zordur. Diyor kalem, merekçebim yetmediği için bunlardan yetindim diye. 550 tane sayıyor. Muhaddislerden, büyük alimlerden nedir? Kur'an, Allah'ın kelamıdır. Kim dese Kur'an'ı Allah yaratmıştır, ne olur? Kafir olur. Çünkü Allah'ın sıfatını iptal ediyorsun. Allah'ın sıfatı niye bu kadar önemlidir? İşte imtihan tanrısıdır. Allah-u Teala hayattir, iman edeceksin. Allah-u iman etmek nedir? İmanın şertlerinden nedir? Allah'a iman etmek. Allah'a iman etmek ne ister? Allah'ı tekleyeceksin, tevhid edeceksin. Ne de? İsim sıfatlarında, Allah'ın eşi benzeri yoktur. Dengi yoktur. a ah, tabii Allah'ın dengi yoktur. Allah hiçbir şey benzemez. Burada kesat bitti. Kurtardın mı? Hayır. Öyle kolay değil. Kur'an'a dönüyorsun, bakıyorsun Allah Teala'nın kelamı var, eli var, işitir, görer, He? hazırdır. E bunu nasıl anlarsın sen? Allah'ın eşi benzeri yoktur, peketi kes, at olmaz. Kur'an'da bunlar da var. O zaman bunları nasıl anlarız? En güzel ehl-i sünnetin yoludur, Resulullah'ın yoludur. Allah eşi benzer olmadığı için bu sifatları da var. Ama bu sifatlarını biz kendi sifatlarımıza ölçemeyiz o kadar. Allah eşittir ama bizim eşitmemiz gibi değil. Çünkü Allah ne şekildir bilmiyoruz ki. Eşi dengi bir evrende yoktur. Tektir o. Buna inansak iş biter. İşte Kur'an mahluk tür meselesi de Allah'ın en önemli Neyindendir? sıfatlarınındır. Allah nedir? Kur'an Allah'ın kelamıdır. Sen Kur'an mahluktur desen Allah'ın bütün sıfatları mahluktur o zaman. <gülüyor> Allah-u Teala'nı ne yaptın? İmtihanında sınıfta kalırsın. Nereye gidersin? İbni yanına gidersin. Allah bizi bu fitnelerden kurusun. İyidir bugün de var mı bu mesele? Bugün de var arkadaşlar. Bugün de detaylı yollardan var. Bugün de akılcılar cılı atıyorlar. Hatta kitabını yazıyorlar. Bugün de üniversitelerimizde mutezile itikadı okunuyor. Bugün de profesörler var televizyonda çıkıp İmam Ahmed'e saldırıyorlar. O cesareti bile buluyorlar. Ne diyorlar? İmam Ahmed çok aşırıya gitti. İmam Ahmed elmin mantıkın önünü kesmiş diyorlar kelame karşı gelmiştir diyorlar. İmam Ahmed karşı gelmeseydi bugün de bunlar ne olurdu? Yer bularla çenderdi. Ama İmam Ahmed bir dağ olduğu için bak bunu İmam Ahmed'e aşil geçemiyorlar. Hangi profesör çıksa dese ha İmam Ahmed yanlıştır kim ona inanır? ümmet icma etmiş bir imamın üzerine inanmaz. Onu hiç Allah İmam Ahmet'ten razı olsun. Onu Allah rahmet eylesin. Onu bizim için örnek eylesin. İmam Ahmet ve onun kardeşleri, üç imam daha, dört imama ve diğer imamlara, muhaddislere Allah bizim çımbılara hepsini örnek eylesin. Bunları izinden gidenlerden eylesin. Böyle ilahiyetti, kalemci, şeytanın düdüğü, Şeytanın adamı elemanına uyanlardan bizi eylemesin. Buların fitnelerine bizi kaptırmasın. Kulağımıza Allah Teala nasıl duyursa çafirlerin kulağında zift gibi bir ne var? Tıkanmışsa Allah'ın kelamını duymaz. Şeytan için bizim için o zifti koysun. Şeytanın vasfesesini o adamlarını kelamını bize duydurmasın. İçimizde şübheleri yer etmesin. Ne zaman yer etmez arkadaşlar? ne zaman kendi itikadımızı bilsek artık bunlar bize işlemez. Onun için iman kitabı da bizim bu meseleyden ilgili. Kimlik tespiti. Biz bu iman derslerimizden itikadımızı öğreniriz. Bu itikadı öğrendik artık nangisi çıksa ne kadar ağzı laf yaparsa ne kadar edebiyeti var ise bize işlemez evvelallah. Velev ki biz onun gibi konuşamıyoruz. Ama bizim sözümüz hak olduğu için üzerinde her zaman ne var? Bir nür var inşallah. Çünkü biz fikir ürünü bu derslerde aktarmıyoruz. Haşa. Allah'a da sıralıyoruz. Biz Resulullah'ın, Ashab-ı Kiram'ın, dört imamın ilmini aktarıyoruz. Biz kendimizden de bir şey demiyoruz. Ne zaman biz kendimizden bir şey desek, de arkasıyla bizi itleyin. Yuhlayın. Ama biz alimlerimizin sözünü sadece bir köprüyüz burada diyoruz. Onun için bunların üzerinde nur var. Levh-i mahfuzdan gelmiş, bunlar yazılmışlar orada. Ama bunların şeytanın yavruları, bakın televizyonları var, kanalları var, maallarını 8 rengi basıyorlar ama zemin bulmaz. Bulsa da çoktular ama sel gibi çoktular, işe yaramazlar inşallah. Her zaman ehli taifel mansura Fırkaynacıya azınlıktır inşallah. Azınlıktır hakim olur. Guraba <gülüyor> Gariblere müjde olsun. Kimdir garibler? Ellezîne yuslihûne ile efseden nes. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem garibler olardılar. Fırkaynacıya azınlıktır. İnsanlar bozarken bunlar ıslah edenler. Allah bizi o ıslah edenlerden eylesin. O gariplerin, o gurabanın kafilesinde gidenlerden eylesin. Ve alhamdulillah Rabb al